Azrail bir gün gelince tatlı canın titreyince ruh bedenden çekilince kurtarır mı dünya malı kurtarır mı dünya malı Azrail bir gün gelince tatlı canın titreyince Ruh bedenden çekilince, kurtarır mı dünya malı, kurtarır mı dünya malı? Nerede malın mülkün nerede, hani dermandı her derde, cep gördün mü kefenlerde? Güvenme dünya malına, güvenme dünya malına. Ecel terleri dökünce Can bedenden sökülünce şöyle boynun bükülünce kurtarır mı dünyamalı kurtarır mı dünyamalı Ecel terleri dökünce can bedenden sökülünce şöyle boynun bükülünce kurtarır mı dünyamalı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 Gün gelip de yaşlanınca, baş yastığa yaslanınca, Can bedenden ayrılınca, kurtarır mı dünya malı? Kurtarır mı dünya malı?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 Güvenme dünya malına, güvenme dünya malına. Gözlerin dolup taşınca, sevdiklerin ağlaşınca, iblis senle uğraşınca, kurtarır mı dünyamalı? Kurtarır mı dünyamalı?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 Cep gördün mü kefenlerde, Güvenme dünya malına, Güvenme dünya malına. Nerede malın mülkün nerede, Hani dermandı her derde, Cep gördün mü kefenlerde, Güvenme dünya malına, Güvenme dünya malına.